Bismillahirrahmanirrahim. kitab Cihat Cihad ve Siyer Cihad ve Siyer kitabı Birinci bab Cihadın ve siletlerin fazileti babı Ve Yüce Allah'ın şu kavli Şüphesiz ki Allah hak yolunda öldürmekte, Kendilerini de öldürülmekte olan müminlerin canlarını ve mallarını kendilerini cennet vermek mukabilinde satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da kendi üzerine hak ve kesin bir vaattir. Allah kadar ahtime vefa eden kimdir? O halde ey müminler, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. Bu en büyük saadettir. Tövbe, eden, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten vazgeçilmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen o müminlere dahi cenneti i muştula. Tevbe suresi 111-112. ayetler. i̇bn Abbas sınırlar taattir demiştir. Abdullah İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a sordum. Ya Resulullah, amelin hangisi daha faziletlidir dedim. vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Ben daha sonra, sonra hangi amel dedim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra ana babaya itaat ve iyi muamele etmektir buyurdu. Ben sonra hangi işledim, Resulullah Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. İbni Mesuf dedi ki, bunun üzerine ben Resulullah'a soru sormakta sustum. Eğer ben daha çok sormak isteseydim muhakkak o bana daha çok cevap verecekti. Sufyan es Sevri şöyle demiştir. Bana Mansur İbni Mutemir, Mücahid İbni Cebr'den, o da Tavuz'dan tahtis etti. İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra Medine'ye hicret yoktur. Velakin cihat ve niyet vardır. Onun için devlet başkanı tarafından Allah yolunda gazaya çağrıldığınız zaman hepiniz icabet edip seferber olunuz buyurdu. Ayşe radıyallahu anh Ya Resulallah biz Kur'an'da cihadı en faziletli amel görüyoruz. Biz cihada çıkamaz mıyız diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat siz kadınlar için cihadın en faziletlisi mebrur yani makbul hacdır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir. Resulullah'a bir adam geldi bana cihada denk olacak bir amel delalet et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben cihad değerinde bir amel bulamıyorum buyurdu da şöyle devam etti. Mücahid sefere çıktığı zaman sen mescide girip de o geri dönünceye kadar hiç gevşemeden devamlı namaz kılmaya, hiç iftihar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi buyurdu. O zat buna kimin gücü yeter ki dedi Ebu Hureyre. Mücahid'in atı merasında kösteklendiği ipinin çevresinde olarak ileri geri elbette koşar. İşte o. Atılın bu koşması da mücahidin lehine hasın ver olarak yazılır demiştir. İkinci bab. İnsanların en faziletlisi Allah yolunda canı ile, malı ile cihat eder olan mümindir. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Ey iman edenler. en verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim mi size? Allah ve Resulüne imanda sebat eden eder, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda çarpışırsanız, bu sizin için eğer bilirseniz çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız o sizin günahlarınızı mağfiret eder. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. İşte bu en büyük kurtuluştur. es Suresi 10-12. Ayetler Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir. Bir kere ya Resulallah insanların hangisi daha faziletlidir denildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canıyla, malıyla Allah yolunda cihat eden mümindir buyurdu. Sahabeler sonra kimdir dediler Rasulullah: vadilerden bir vadi içerisinde yalnızlığa çekilen bir mümindir ki o Allah'tan korkar insanları kendi şerrinden rahat bırakır buyurdu Ebu Hüseyin radiyallahu anh şöyle demiştir ben Resulullah'tan işittim şöyle buyuruyordu Allah yolunda çarpışan mücahidin meseli hali Allah kendi yolunda cihat eden kimseleri en bilendir gündüz oruç tutan gece namaz kılan kimsenin mesele gibidir Allah kendi yolunda duyuşan mücahidi onu vefat ettirip cennete girdirmeyi yahut da sevap ve ganimetle beraber onu salimen evine döndürmeyi üzerine almıştır. Yani bunlardan biri mücahide garanti edilmiştir. 3. bab Erkeklerin ve kadınların mücahit olmak ve şehit olmak için dua etmeleri babı. Ömer bin Hattab da ya Allah Resulunun beldesinde beni bir şehit olarak rızıklandır demiştir. İshak aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Resulullah teyzem Ummu Haram binti bin Tumih'in yanına girerdi de o kendisine yemek yedirirdi. O sırada Ummu Haram Ubade ibn Samit'in nikahı altındaydı. Yine bir gün Resulullah Ummu Haram'ın ziyaretine geldi. Teyzem ona yemek ikram etti ve Resulullah'ın başını tarayıp temizledi. Akabinde Resulullah bir müddet uyudu. Sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram dedi ki ben Ya, ya Resulullah seni güldüren nedir diye sordum. Resulullah bana uyanda ümmetimden bir takım insanlar şu engin deniz üstünde tahtlar üstünde kurulmuş hükümdarlar halinde yahut hükümdarların tahtlarına kuruldukları gibi gemilere kurulmuş da ihtişamla Allah yolunda deniz harbine giderken gösterildiler. Ravi İshak da tabirde şekl edip böyle terditli söyledi de ona gülüyorum buyurdu. Ümmü Haram dedi ki ben ya Resulullah beni de deniz gazilerinden kılması için Allah'a dua ediver dedim. Resulullah ümmü haram için dua etti. Sonra Resulullah başını yastığa koyup bir müddet daha uyudu. Sonra gülerek yine uyandı. Ve ben yine ya Resulullah seni güldüren nedir diye sordum. Resulullah bu defa evvelkinde söylediği gibi ümmetimde yine bir takım insanlar bana meliklerin tahralarına kuruldukları gibi kara nati vasıtaların üzerinde deptebeli bir kafile halinde Allah yolunda gazaya gider halde gösterildi buyurdu. Ümmü Haram dedi ki ben ya Resulullah ben de Karadaki o mücahitlerden kılması için Allah'a dua ediver dedim. Resulullah sen birincilerden yani deniz gazilerindensin buyurdu. Enes İbni Malik dedi ki hakikaten Ümmü Haram Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın Şam valiliği zamanında onun komandasında tertip edilen bir deniz gazasında Gemiye bindi ve denizden karaya çıktığı zaman bindiği hayvanından düştü de kaza yolunda şehiden vefat etti. Dördüncü bab. Allah yolunda mücadele edenlerin dereceleri babı. Müemnes ve müzekker işaret ismiyle şu benim yolumdur denilir. Ebu Abdullah el-Bukhari bu yüzden gazilerin temidir. Bunu müfredi gazimdir. <Gülüyor> Ali İmran 163. ayet Onlar Allah indinde derece derecedirler demektir. Bize Yahya İbni Salih takdis edip şöyle dedi. Bize Fulay Hilal İbni Ali'den o da Ata İbni Yasa'dan takdis etti. Ebu Hüreyya radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'a ve onun Resulüne iman eder de namaz kılar, namazında oruç tutarsa onu cennete gezdirmek Allah üzerine bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda cihat etsin, isterse içinde doğduğu toprağında otursun. Bunun üzerine sahabeler, ya Rasulallah, bu haberi insanlara müjdelemez miyiz? Dediler. şu şüphesiz cennette yüz derece vardır. Allah onları Allah yolunda mücahide edenler için hazırlamıştır iki derece arasındaki uzaklık göklerle yer arasındaki uzaklık gibidir siz Allah'tan cennet istemek dilediğinizde ondan firdevsi isteyin çünkü o cennetin en ortası yani en faziletlisi en yücesidir Rabi Yahya İbni Salih şöyle demiştir öyle sanıyorum ki üstadım Fulay firdevsin üstünde Rahman'ın arşı vardır demişti Cennetin ırmakları da Firdevs'ten kaynayıp akar. Muhammed İbni Fulah babası Fulay'tan ona onun üstünde Rahman'ın arşı vardır diye kesin söyledi. Yahya gibi şek etmedi. Bize Ebu Reca, Senura İbni Cündep radiyallahu anh'dan tahtsız etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bir gece rüyamda bir iki adam gördüm ki o iki adam bana geldiler ve benimle bir ağaca çıktılar. Akabinde beni en güzel ve en faziletli bir eve getirdiler ki ben bundan güzel asla bir ev görmedim. O iki adam yani iki melek bana şu içine girdiğin ikinci eve gelince o şehitlerin evidir dediler. Beşinci bab Allah yolunda sabah yürüyüşü ve akşam yürüyüşü ve her birimizin cennetten bir yay kadar yeri babı bize Hümeyt et Tavil Emes İbni Malik'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin veya akşamleyin herhangi birimiz zamanda Allah yolunda bir kere cihat için yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin hepsinden hayırlıdır buyurmuştur Bana babam Fulay, Hilal İbn Ali'den, o da Abdülrahman İbni Ebi'yi amret eden, o da Ebu Huleyre radiyallahu anh'tan tahtşı etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir kavs yani yay kadar bir yer, alemde üzerine güneş doğup batan şeylerin hepsinden muhakkak hayırlıdır. Yine Resulullah sabahleyin veya akşamleyin, Herhangi bir zamanda Allah yolunda cihada çıkıp bir yürüyüş yapmak, üzerine güneşin doğup batan güneş doğup batanı her şeyli şeylerin hepsinden hayırlıdır buyurmuştur. Sehl ibn Sad radıyallahu anhdan <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat için bir akşam yürüyüşü, bir sabah yürüyüşü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha faziletlidir buyurmuştur. Altı el hurul in, kara ve iri gözlü cennet kadınları ve onların sıfatları babı. Göz onların güzelliğine hayran kılar. Gözlerinin beyazı son derece beyaz, siyahı son derece siyahtır ve biz onlara bembeyaz şahin gözlü hurileri eş yaptık. Etduhan suresi 54. ayet. Bize Ebu İshak, Humeyd et Tavir'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Es İbn Malik radıyallahu taala sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öüp ki Allah'ın katında büyük bir hayra malik olan, malik olan hiçbir kulu tekrar dünyaya dönmesi ve dünyadaki her şeyin kendisinin olması sevindirmez. Yalnız şehit müstesnadır. Çünkü o şehit olmanın faziletinden görmekte olduğu şeylerden dolayı tekrar dünyaya dönmek ve dünyada diğer bir defa daha öldürülmek onu sevindirir. Humeyd et-Tavil dedi ki, ben evet İbni Malik'ten işittim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, akşamleyin ve sabahleyin, herhangi bir zamanda Allah yolunda, bir kere cihad için yürüyüş, hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Ve, Cennetten herhangi birinizin bir yay kadar yeri yahut bir değnek yeri yani kamçısı kadar bir yer dünyada ve dünyadaki şeylerin hepsinden hayırlıdır. Şayet cennet evlinden bir kadın yer ahalisine baksaydı hiç şüphesiz o cennette cennetle yer arasındaki fezayı aydınlatır ve o arayı güzel koku doldururdu. Ve yine muhakkak ki o cennet kadınının başı üzerindeki baş örtüsü dünyada ve dünyadaki her şeyden hayırlı ve değerlidir. Yedinci bağ, şehit olmayı temenni etmek babı. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Said İbni Musayyye haber verdi ki Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyuruyordu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Kendilerini üzerinde bindirebileceğim binekler bulamamam halinde cihat yolunda benim arkamda kalmalarına gönülleri bir türlü razı olmayacak ve bundan çok üzülecek bir takım mümin kimseler mevcut olmasaydı ben Allah yolunda gazaya çıkan hiçbir seviyeden cihat müfrezesine katılmaktan geri kalmazdım. Yine nefsim elinde, ol elinde olan Allah'ı yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp diriltilmemi ondan sonra öldürülüp diriltilmemi ondan sonra öldürülüp diriltilmemi ondan sonra öldürülüp diriltilmemi ondan, ondan sonra öldürülmemi ve ne kadar çok isterdim. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe yaptı da şöyle buyurdu. Sancağı Zeyd İbni Haris'e aldı, akabinde vuruldu. Sonra sancağı Cafer ibn Ebi Talip aldı, o da vuruldu. Sonra sancağı Abdullah ibn Revaha aldı, o da vuruldu. Bundan sonra sancağı eminsiz olarak Halid Bin Velid aldı ve ona fetih ve zafer ihsan olundu. Peygamber onların ulaştığı yüksekliği bildiği için devamla, bu şehit olanların bizim yanımızda olmaları bizi sevindirmez. Buyurdu. Ravi Eyüp Es-Saatiyani dedi ki Yahut peygamber o şehitlerin bizim yanımızda olmaları kendilerini sevindirmez. Buyurdu. Bunu söylerken iki gözü yaş akıtıyordu. 8. bab Allah yolunda cihada giderken inek tarafından yere çarpılıp ölen ve öylece müca Böylece mücahit şehitlerden olan kimsenin fazileti babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Kim eyinden Allah'a ve onun Resulüne muhacir olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a düşmüştür. Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Nisa suresi 100. ayet. Vaka vacip oldu demektir. O da Enes İbn Malik'den tahsis etti ki teyzesi Nil halkısı Ummu Haram şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana yakın bir yerde uyudu sonra gülümseyerek uyandı ben seni göndüren nedir ki dedim o şöyle dedi. Ümmetimden bir takım insanlar şu gök deniz üstünde hükümdarların taflarına kovdukları gibi gemilere binerek deniz harbine giderken rüyam bana gösterdiler de onlara güldüm dedi. Ümmü haram beni o deniz gazilerinden kılması için Allah'a dua ediver dedi. Peygamber de onun için dua etti. Bundan sonra peygamber ikinci defa uyudu. Sonra yine gülümseyerek uyandı. Ümmü haram da ona seni güldüren nedir dedi. Peygamber de ona evvelki gibi cevap verdi. Bu sefer kara ordusunun cihada gittiklerini kendisine gösterildiğini söyledi. Ümmü Haram beni de onlardan kılmasını Allah'a dua ediver dedi. Peygamber sen birincilerdensin buyurdu. Sonra Ümmü Haram kocası Ubadet i̇bn Samit'in beraberinde Müslümanlarla Muaziye kumandasında gemilere binip çıktıkları ilk deniz kazasına bir gazi olarak çıktı. Nihayet o gaziler gazilerini bitirip Şam'a inmek üzere dönerlerken Ümmü Haram'a binmesi için bir hayvan getirildi. Ümmü Haram hayvanı tarafından yere çarpıldı. O da bundan öldü. Dokuzuncu bab. Allah yolunda cihada giderken bir musibete uğrayan yahut göğsüne mızrak saplanan kimsenin fazileti babı. Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir davet üzerine Kur'an bilenlerden 70 kişilik bir topluluğu Süleymoğullarından bazı soylara ve amir din öğretmek için göndermişti. Bunlar Mağne kuyusuna vardıkları zaman dayım Haram İbni Milhan arkadaşlarına sizden önce ben Süleymoğullarına varayım da eğer onlar bana Resulullah'tan kendilerine tebliğ edinceye kadar eman verirlerse ben tebliğ edeyim eman vermezlerse sizler bana yakın bir yerde bulunmuş olursunuz dedi ve ilerledi. Süleymoğulları evvela dayıma eman verdi. O peygamberden onlara hadis tebliği söylerken onlar aralarında Amir Hübni isminde bir adama işaret ettiler. O da dayıma arkasından şiddetle mızrak sapladı ve mızrağı göğsünden çıkarttı. Bu ölüm darbesi üzerine dayım haram göğsünden fışkıran kanlar, kanları ellerine bulayıp yüzüne başına sürerek Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Kabe'nin sahibine yemin ederim ki ben şehitlik hükmesi kazandım diye bağırdı. Sonra bu kattan katta Süleymoğulları dayının geri kalan arkadaşlarına döndüler ve daha kaçan Kabe İbni Zeyd, denilen topal bir kişiden başka onları da öldürdüler. Ravi Hammam bunun beraberinde bulunan Amul İdni Ümeyye Eddemri isminde diğer bir adamı da söylediğini sanıyorum demiştir. O anda Cebrail aleyhisselam bu faciayı peygambere seriyedeki bütün sahabeler Rablerine kavuştular. Ancak Allah onlardan razı oldu. Onları da razı etti diye haber verdi. O zamanlar biz Cibril'in bu haberini Kur'an olarak bizi karnımıza haber vermiş, biz Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu, bizi de razı kıldı diye okuduk. Bir zaman sonra tilaveti mes'olundu. Bu facia üzerine Peygamber, Allah'a, Resulüne isyan eden rızz Rıhyan oğulları ve Usanya oğulları aleyhine kız sabah lanet duası yaptı. Bize Musa İbni İsmail tahdis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avane Er Esved İbni Kays'tan o da Cümmet İbni Sufyan'dan tahdis etti ki Resulullah s.a.v'in şehit olma yerlerinin birinde ayak parmağı yaralanıp kanamış idi. Bunun üzerine Resulullah hal anti illa isba'un zemiti ve fi ma lakiti. Sen ancak bir parmaksın ki kanadın Allah yolundadır. Bütün de çattığım söyledi 10. bab. Aziz ve celil o Allah yolunda yaralanan kimsenin fazileti babı. El-Ares'ten o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsi bölümde olan Allah'ı yemin ederim ki Allah yolunda yaralanan hiçbir kimse müstesna olmamak üzere Allah kendi yolunda yaralananı en bilendir. Muhakkak kıyamet gününde rengi kan rengi kokusu ise mit kokusu halinde gelir. On birinci bab Yüce Allah'ın şu kavli babı de ki siz bize iki güzelliğin birinden başkasını mı gösteriyorsunuz? Terbe suresi 52. ayet harp nöbet iledir. Yani bazen lehimize bazen aleyhimize olur. Abdullah İbni Abbas haber vermiş. Ona da Ebu Sufyan şöyle haber vermiştir. Irakluyus Ebu Sufyan'a onunla Muharebeniz nasıldır diye sana sordum. Sen aramızda harp nöbet iledir. Bazen o zarar verir, bazen biz ona zarar veririz dedim. İşte Resuller, Resuller böyle denilirler. Sonra da akıbet onların lehine olur demiştir. 12. bak. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Rüminler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice evler vardır. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir surette ahitlerini değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayet. <gülüyor> evet İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Amcam Enes İbn Nadır nedir? harbinden uzakta bulunmuştu. Bunun için o ya Resulallah müşriklerle yaptığım ilk muharebeden uzakta bulundum. Yemin olsun eğer Allah beni müşrikler harbinde hazır bulundurursa ne yapacağımı Allah muhakkak ki insanlara gösterecektir demiştir. Uhud günü gelip de Müslümanlar cephesi açılınca Enes İbn-i ya Allah ben senden şunlarım yani peygamberin sahabelerinin Yaptıkları bozulma ve kaçma suçundan dolayı özür bakanelerinin kabulünü isterim. Şunların yani müşriklerin peygambere karşı yaptıkları harflerim ve cinayetten sana sığınırım dedi. Sonra müşriklere doğru ilerledi. Bu sırada Emes İbn-i Nadir'e İbn-i rast geldi. rastgevdi. Emes İbn-i ona Ya sabit i̇bn Ben cennet istiyorum ve Nadir Nadir'in Rabbine yemin ederim ki ben cennetin kokusunu Uhud'un berisinden hissedip bulunuyorum dedi. Sa'd İbni Muaz Resulullah'a Ya Resulullah ben İbni Nadir'in düşmanlara karşı yaptığı harika kahramanlıkları anlatmaya muktedir değilim dedi. Enes İbni Malik. Sa'd İbni Muaz'ı teyit ederek şöyle demiştir. Biz Evet İbn Nadr şehit edilmiş halde bulduğumuzda onun bedeninde kılıç darbesi, yahut mızrak dürtmesi veya ok saplanması olarak 80'den fazla yara bulduk. Müşrikler bu mücavhidin burnunu, kulaklarını ve diğer uzurlarını kesmek ve gözlerini oymak suretiyle nüshla yani işkence etmişlerdi. Bu sebeple onu hiçbir kimse tanıyamadı da ancak kız kardeşi, halam onu parmaklarının ucuyla tanıyabildi. Yine Enes İbni Malik dedi ki bir şu ayetin Enes İbn Nadır ile benzerleri hakkında indiğini düşünür yahut zannederdik. Müminler içinde Allah'a verdikleri sürede sadakat gösterilmice eller vardır. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar için hiçbir surette onlar hiçbir surette ahitlerini değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayet. Yine Enes İbni Malik şöyle demiştir. Enes İbni Nadir'in kız kardeşi ki o Errubey adıyla anılır bir kadının ön dişlerini kırmıştı. Davala Resulullah'a götürüldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısas yapılmasıyla emretti. Bu hüküm üzerine Enes İbni Nadir ya Resulullah seni hak ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ve Allah'tan umarak dedim ki Rubey'in ön dışı kırılmaz. Hakikaten de davacılar sonunda diyete razı oldular ve kıs, kısası bıraktılar. Bunun üzerine Resulullah Allah'ın kullarından öylesi vardır ki Allah'a yemin etse muhakkak Allah onun yeminini doğru çıkarıp yerine getirir. Buyurdu. Bize Ebu Yeman tahtis edip şöyle dedi. Bize şu hayal Ez Zuhri'den haber verdi. Bize bazı musallarda bu İsmail tahdis edip şöyle dedi. Bana erkek kardeşim Abdulhamid Süleyman İbni Bilal'den zannederim ki o Muhammed İbni Ebi Atik'ten o da İbni Şehap'tan o da harice İbni Zeyd'den tahdis etti. Zeyd İbni Sabit Radiyallahu Anh şöyle demiştir. Ben Kur'an yazılı sahibeleri Musaflara naklettim. O sırada El Ahzab suresinden bir ayeti kaybettim. Halbuki ben Resulullah'ın onu okuduğunu her zaman işitir dururdum. O ayeti yazılı olarak bulamadım. Yalnız Resulullah'ın tek başına şahitliğini, iki kimsenin şahitliğine denk tuttuğu en sağdan Huzeyme ve Sabit'in yanında bulundum. İşte o ayet Allah'ın şu kavridir. Bunlar içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır. İşte onlardan kimi adadığını ödedi. Kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir surette ahitlerini değiştirmediler. Ahsap Suresi 23. ayet 13. bab. <gülüyor> harbe girişmeden evvel iyi amel babı. Ebu Tervada, sizler ancak amellerinize bürünüp yapışıcılar olarak yapışıcılar olarak harbe diyorsunuz demiştir. Biz de Aziz ve Celil olan Allah'ın şu kalbi vardır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi için söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz en şiddetli bu sebebi olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Şüphesiz ki Allah kendi yolunda birbirine kinetlenmiş, bir bina gibi saflar bağlayarak çarpışanları sever. Saf suresi 2 ve 4. ayetler. Ebu İfak şöyle demiştir. Ben Elbera İbn-i radıyallahu anh'la işittim. O şöyle diyordu. Uhud Harbi'nde peygamberi demir zırh ile yüzü ölçülü bir kişi geldi ve Ya Resulallah hemen harp edeyim de sonra Müslüman mı olayım diye sordu. Resulallah Müslüman ol sonra harp et buyurdu. O da hemen Müslüman oldu sonra da harbe girişti. Nihayet şehit edildi. Bunun üzerine Resulallah az işledi fakat ezil kazandı buyurdu. 14. bab Kendisine atanı ve nereden atıldığını bilmeyen seseri bir ok gelip de bu sebeplerin ölen kimse babı. Hatada şöyle dedi. "Evet, İbni Malik bize şöyle tahsis etti ki <gülüyor> Elberak kızı Umurlu Bey ki bu kadın Harise İbni Süraka'nın anasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın peygamberi, Harise'nin halinden bana haber vermez misin? Ona bedir gönü serseri bir ok isabet edip öldürmüştü. Ben oğlumun cennette ise bu acıyı sabredebilirim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlamaya çalışırım, dedi. Peygamber cevaben, Ey Harise'nin anası, sana şanlı bir haber vereyim. Cennette birçok dereceler vardır ve şüphesiz senin oğlun bunlardan Elf-i Nevsul-Ala'ya yani en yüksek bir devse erişti buyurdu. Bu cevap üzerine kadın iyi, iyi, ya harisi ne mutlu sana diye dönüp gitti. 15 cevap. Allah'ın kelimesi en yüksek olsun diye kıtal eden kimsenin fazileti babı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse geldi de bir kısım kimseler ganimet malı için Muharebe eder, bir kısım kimseler de insanlar arasında adının söylenip övülmesi için muharebe eder. Bir kısım insanlarda yiğitlikteki mevki derecesi görürsün diye cihad eder. Şu halde Allah yolunda cihad eden kimdir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'ın kelimesi en yüksek olsun diye mukatele ederse onunkisi Allah yolundadır buyurdu. 16. Bab iki ayağı Allah yolunda pek tozlanan kimse babın ve Yüce Allah'ın şu kalbi gerek Medine'lere gerek çevresindeki Bedevilere Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları ve kendisinin bizzat katlandığı zahmetleri onların da katlanmaya rağbet etmemeleri yasaktır. Bunun sebebi şudur Allah yolunda bir susuzluk yorgunluk, açlık kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları, bir düşmana karşı muvaffakiyete erişmeleri gibi hiçbir halva hareket yoktur ki mukabilinde kendileri için iyi bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah iyi hareket edenin mükafatını zayi etmez. Tövbe suresi 120. ayet. Safi İbn-i oğlu Eba'ya haber verip şöyle demiştir. Bana az, bana Ebu Abski, Abdurrahman İbni Cemirin Celir'in şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir kulun ayakları Allah yolunda tozlanırsa, cehennem ateşi ona dokunmaz, buyurdu. O 17. bab. Allah'ın yolundayken, bulaşmış olan tozları insanlardan silmenin kerih olmadığı babı. Bize hal ez Hazza İkrime'den tahsis etti ki i̇bn Abbas köresi İkrime ile kendi oğlu Ali'ye hitaben ikimiz Ebu Said'e gidin de onun rivayet ettiği hadislerden bir miktar işitin demiştir. Bu emir üzerine bizler Ebu Said'e geldik. O süt kardeşiyle beraber kendilerine ait bir bahçedeydi. Onu suluyorlardı. Bizi görünce yanımıza geldi. Rizasına bürünüp oturdu ve şöyle dedi. Bizler mescidin kerpiçlerini birer kerpiç, birer kerpiç taşıyorduk. Ammar ise kerpişleri ikişer ikişer taşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Başından tozları eliyle sirtti. Vah Ammar kendisini bağlıya bir topluluk öldürecektir. Ammar Onları Allah'a davet ediyor. Onlar ise onu cehenneme davet eder buyurdu. On sekinci bab. Harpten ve tozlardan sonra bedeni boydan boya yıkamak babı. Urve İbn-i Zübeyir Ayşe radıyallahu şöyle haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü evine döndü ve silahını koydu ve baştan aşağı da yıkandığı sırada kendisine Cibril geldi. Cibril'in başını tozlar kaplamıştı. Bu halde Cibril silahını bıraktın mı? Vallahi ben silahı bırakmadım dedi. Resulullah öyleyse nereye diye sordu. O da işte şuraya dedi. Beni Kureyze'ye doğru işaret etti. Ayşe dedi ki bu konuşmanın üzerine Resulullah Kureyze oğullarına doğru yola çıktı. 19. Bab Yüce Allah'ın şu kavrinin fazileti babı Allah yolunda öldüren onları sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Lütfu inayetinden kendilerine verdiği ile hepsi de şad olarak mızıklanırlar. Arkalarından henüz onlara katılmayanlar hakkında da Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir diye müjde vermek isterler. Onlar Allah'tan bir nimetle ve daha fazlasıyla ve Allah'ın müminlere olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler. Ali İmran suresi 169-171. ayetler. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sabah namazında Ma'la kuyusu sahiplerini öldüren Allah'ın ve Resulü'ne isyan etmiş olan kimseler aleyhine Rıl-Vevkan Usanya kabileler aleyhine beddua etti. Evet dedi ki Ma'la kuyusunda öldürülen kimseler hakkında Kur'an indirildi. Biz onu okuduk. Bir zaman sonra tilaveti ne solundu? Bizi kavlimize haber veriniz biz. Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu biz ondan razı olduk Cabir İbni Abdullah Radiyallahu Anh şöyle de derdi Uhud günü insanlar sabah içkisi şarap içtiler sonra şehitler olarak öldürüldüler hadisin rabisi Sufyan İbni Uleymi de sonunda lafzı bu hadiste mevcut mudur diye soruldu Sufyan bu lafı hadiste yoktur dedi 20. Bab Meleklerin şehit üzerine toplanıp onu gölgelemeleri babı. Cabir şöyle diyordu. Babam organlar kesilmiş halde Peygamber'i getirildi önüne konuldu. Ben yüzünün örtüsünü açmaya davrandım. Kalbim beni bundan leh yetti. Bu sırada peygamber feryat eden bir kadın sesi işitti. Amr'ın kızı yahut da Amr'ın kız kardeşi Fatıma'dır denildi. Bunun üzerine peygamber niçin abi Yahut ağlamasa da melekler o şehide kanatlarıyla gölge yapmakla devam ediyorlar buyurdu. Buhari dedi ki ben bu hadisin davisi Tadakaya bu hadiste şehit kaldırılcaya kadar lafzı var mıdır diye sordum. Sufyan İbni Uye'yle belki bu lafzı Cabir söyledi dedi. 21. Allah yolunda şehit edilen mücahitlerin mücahidin dünyaya dönmeyi temenni etmesi babı. Katı dedi ki, ben Enes İbni Malik'ten işittim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şeyi Malik olmak üzere dahi olsa tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Bundan şehit müstesnadır. O görmekte olduğu kerametten dolayı tekrar dünyaya dönmeyi, ve on kere öldürmeyi temel, öldürülmeyi temenni eder. Yirmi ikinci bab. Cennet, kılıçların şakyan yıldırımı altındadır. Ve El-Nugure İbni Şube şöyle dedi. Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin elçiliğinden haber verip bizden Allah yolunda öldürülene cennete gider buyurdu. Umarde Peygamber'e hitaben Bizim maktullerimiz cennete müşriklerin maktulleri cehenneme değiller mi? Dedi peygamber. Evet, öyledir buyurdu. Bize Abdullah İbni Muhammed tahdis edip şöyle dedi. Bize Muaviye İbni Amr tahdis etti. Bize Ebu İsa Musa İbni Uhbeden, o da Umer İbni Ubeydullah'ın himayesinde bulunan salim, Ebin Nazır'dan tahdis etti. Bu Salim Umar İbni Abdullah'ın katibi idi. Salim dedi ki Abdullah İbni Ebi Efra Ömer İbn Ubeydullah'a gönderdiği mektupta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyi ki cennet kılıçlarının gölgeleri altındadır. yolu diye yazmıştır. El-Ubeyisi Abdullah İbni Abdullah İbni Ebi Zinat'tan o da Musa İbni Ukba'dan olmak üzere bu hadisi civayet etmekte Muaviye İbni Amr'a mutabihat etmiştir. 23. Bab Cihad için çocuk isteyen kimse babı. Emreş şöyle dedi bana Cafer İbni Rabi'ye Abdurrahman İbni Hırmız'dan taksit etti. O şöyle demiştir ben Ebu Hırayla radiyallahu anh'dan işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Süleyman İbni Davud, Allah'ın selamı onlara olsun. Yeminle söylüyorum ki ben bu gece yüz kadına yahut doksan dokuz kadınla dolaşırım da onların her biri Allah yolunda cihat edecek bir süvari getirir dedi. Arkadaşı kendisine inşallah de, dedi. Fakat o inşallah demedi. Bütün kadınları dolaştı. Neticede bir tek kadın üstesine, kadınlardan hiçbiri hamile olmadı. Hamile olan o tek kadın da yarım bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Muhammed'in defsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Süleyman inşallah deseydi o çocukların hepsi de Allah yolunda bir süvari olarak muhakkak cihat ederlerdi. 24. bab Harfle yiğitlik ve korkaklık babı Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli, en iyiydi, en cömertiydi. Yemin olsun ki bir gece Medine halkı düşman baskınından korkmuştu da Peygamber Ebu Tanhaya ait mendub adlı durgun ve çıplak bir atın üzerine atlayarak düşman sesinin geldiği tarafa sürmüş Medine'lileri geride bırakıp hepsinin önüne geçmişti. Yine Enes Resulullah'ın altında o durgun atı biz bir derya bulduk. Yani biz derya olmuş. Su gibi akıyor bulduk. Cübeyl İbni, İbni Mutum'un oğlu Muhammed şöyle demiştir. Bana Cübeyl İbni Mutum radıyallahu anh şöyle haber verdi. Kendisi Resulullah'ın maiyetinde yol aldı ve Resulullah Beraberinde bir takım insanlar olduğu halde Huneyn seferinden döndüğü sırada bir bakım bedevi insanları, bir takım bedevi insanlar Resulullah'a takılmış, ondan ganimet istiyorlardı. Hatta onlar Resulullah'ı Semure denilen dikenli bir ağacın altına sığınmaya mecbur etmişlerdi de o ağacın ini dikenleri Resulullah'ın ridasını çekip kapmıştı. Bu Sebepten peygamber bir müddet orada durmuş ve bana ridamı veriniz. Eğer benim şu iri dikenli ağacın dikenleri sayısınca ganimet devesi ve sığırım olaydı muhakkak ben onları aranızda tahmin ederdim. Sonra sizler beni ne bir kimli, ne yalancı, ne de korkak bulurdunuz buyurmuştur. 25. beşinci bab. Korkaklıktan Allah'a sığınılması babı. Abdullah İbni Umeyr şöyle demiştir, ben Abdullah İbni Meymin evdiden işittim. O şöyle dedi, Said İbn Ebi Vakkas kendi oğullarına şu dua kelimelerini muallimin çocuklarına yazı yazılmayı öğretmiş olduğu gibi öğretirdi. Saat şöyle derdi, şüphesiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz arkasında şunlardan Allah'a sığınırdı. Ya Allah, ben korkaklıktan sana sığınırım. Öğrünün en değersizine döndürmemden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Abdülmelik İbni Ümeyiz dedi ki, ben bu hadisi Musab İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas'ta tahsis ettim de, o bunu zorladı. Enes İbni Muadh radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duada şöyle derdi. Allahümne ini, en uzbikem min al-aziz ve al-kesir, ve al-jubni ve al-herani ve en uzbikem min fitnesi mahiyat ve en uzbikem min azabil kabir. Ya Allah ben acizden tembellikten korkaklıktan fazla ihtiyallıktan sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım.